İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif Lam Ra Kitab enzalnahu ileyke li tukhrija'n-nase min-zulumati ila'n 119. بإذن ربهم, بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد 110. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض 111. وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد إلف لام رابو Rab'lerinin izniyle, insanları karanlıklardan aydınlığa, aziz ve hamid, üstün kudret sahibi ve her işi övgüye layık olan Allah'ın yoluna, göklerde ve yerdeki her şeyin sahibinin yoluna çıkarman için, sana indirdiğimiz bir kitaptır. Kendilerini bekleyen o çetin azaptan ötürü, vay o inkârcıların hallerine!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 bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir kuşku içindeyiz. قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِ اللّٰهِ شَكْكُمْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّاً قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ تُرِيدُونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ بِسُلْطَانٍ Peygamberleri onlara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 O halde bize açık delil getirin. <gülüyor> ۚ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا حَنُوٓ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن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 فَأَوْحَا <gülüyor> Kafirler Resullerine dediler ki, Ya sizi yurdumuzdan kovarız, yahut bizim dinimize dönersiniz. Rabbleri de onlara şöyle vahyetti. Elbette biz o zalimleri imha edeceğiz. Ve onlardan sonra o ülkeye sizi yerleştireceğiz. İşte bu huzuruma çıkmaktan ve uyardığım azaptan çekinenler içindir. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَيَسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ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 اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِشْتَجَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمِ الْعَاصِفِ لَا يَقْدِرُوا لَمِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ edenlerin durumu şudur. Onların iyi işleri bir kül yığınına benzer. Fırtınalı bir günde, Rüzgar onu şiddetle savurmaktadır. Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur. E lem tara enna Allah khalaqa's-semawaati vel-ard be'l-haqqi iy sha' yuzhibukum ve bi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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا إن كنا لَكُمْ تبعا فهل أنتم مغلون عن من عذاب الله من شيء قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ Bir de bakarsın, kıyamet gününde hepsi toplanarak, Allah'ın huzuruna çıkmışlar. Zayıflar, büyüklük taslayanlara,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 فَرَأَيْتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا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 kökleşip yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer. amanu Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar. Zanimleri ise şaşırtır. Allah elbette dilediğini yapar. Allah'ın nimetine bedel, inkar ve nankörlüğü tercih edenleri.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 قُلْ تَمَتَّعُ İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki, azıcık yararlanın bakalım. Nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir. قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من التمرات رزقا لكم <gülüyor> <gülüyor> Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökten yağmur indirip size rızık olsun diye onunla türlü türlü, türlü meyveler ve ürünler çıkaran da odur. İzniyle denizde dolaşmak üzere gemileri size rağm eden, akan suları ve ırmakları da sizin hizmetinize veren O'dur. وَسَخَّرَ <gülüyor> لَكُمُ yapan, güneş ile ayı size amade kılan, Geceyi ve gündüzü istifadenize veren de odur. Ve antakum min kulli ma salstum ve in ta'du ni'mete'llahi la tuhsuha innal insane lezalum kaffar o kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi.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 Bir vakitler şöyle demiştir: Ya Rabbi, burayı emin bir belde kıl. Beni de evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Rabbi innehunna adlallan kathiroman nas. Fe men tabi'li fe innehu minni ve men asani fe innaka gafurur <gülüyor> rahim.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 durri yahi ey bizim rabbimiz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 Rabbena ğfirli li ve li validi ve lil Ey Rabbimiz beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. Rabbimiz, beni, annemi, ve la tahsaba enallâhe râfilan ammâ ya'malu'z sen o zânimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onların dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir güne ertelemektedir. Muhti'ine mukni'i rûsihim, la yerteddu la yerteddu O gün onlar, başlarını dikmiş, gözleri donup kalmış, kalpleri bomboş koşup dururlar. وَأَذِرَنَا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِذْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِدُّ دَعْوَتَكَ وَلَنِتَّبِعَنَّ رُسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ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 Size iyice belli oldu ve size meseller getirerek gerçekleri anlattık. وَقَدْ Onlar tuzaklar kurdular. Ama Allah nezdinde de onlara tuzak var. İsterse onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak olsun. Fe la tahsaben Allah Sakın Allah'ın peygamberlerine yaptığı vaatten cayacağını zannetme. Allah elbette mutlak galiptir, intikam sahibidir.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 وَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ O gün suçlu kafirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ise ateş kaplar. Li yajizi ya Allahu kullu nefsim ma kesabet. Inna hisab. Allah her insana kazandığının karşılığını vermek için diriltir. Allah hesabı çok çabuk görür. Hada bala kulli insani wal